2181 Ebû Hureyre'den. Aleyhissalatu vesselam o kişinin din kardeşinin evlenme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifi yapmasını yasakladı. 2182 İbn Ömer'den. Aleyhissalatu vesselam biriniz din kardeşi kendisine izin vermedikçe onun evlenme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifinde bulunmasın. Onun alışverişi üzerine alışverişte yapmasın.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 İbni Ümmü Mektub'un evine gitti. Nihayet iddeti bitince Ali sallallahu aleyhi ve anlattı. Muaviye ile Ebu Cehim kendisine evlenme teklifi yapmış. Ali sallallahu aleyhi ve selam Muaviye'ye gelince o malı olmayan bir adamdır. Ebu Cehime gelince o değneği omuzundan inmez. Sen Usami'ye ne dersin? Sanki Ali sallallahu aleyhi ve bu teklifinden Fatıma'nın ailesi hoşlanmamış da o vallahi ancak Resulullah'ın buyurduğu kimseyle evlenirim demiş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 ne daha büyük olanla daha küçük olan üzerine evlenilmez. 2185 Ebû Hurayrî'den Ali sallallahu aleyhi ve kadınla halasının ve kadınla teyzesinin aynı zamanda bir nikah altında bir araya getirilmesini yasakladı. 2186 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve değiş tokuş şeklinde mehirsiz evlenmeyi şigarı yasakladı. 2187 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam iyi erkeklerle iyi kadınları Birbirleriyle evlendirin buyurdu 2188 Ebu Burda'den Aleyhisselatü Vesselam Evlenme ancak veli ile olur Buyurdu 2189 yine aynı 2190 Ayşe annemizden Hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse Onun evliliği nikahı geçersizdir Onun evliliği geçersizdir Onun evliliği geçersizdir, onun evliliği geçersizdir eğer kadının velileri anlaşmazlığa düşerlerse hükümdar, hakim, vali velis olmayanın velisidir. Şayet bir erkek velisiz yapılan dolayısıyla geçersiz bir nikahla bir kadından faydalanırsa onunla cima ederse artık mihir helal edin diye kadınlık organı sebebiyle bu kadınındır. 2191 Ebu Musa'nın Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam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 2194 2195 aynı 2196 yine aynı 2197 Abdurrahman bin Yezid ile Mücebb bin Yazit'ten kendilerinden yani Ensar'dan Hizam diye çağrılan bir adam bir kızını evlendirmiş de kız babasının yaptığı nikahtan hoşlanmayıp Ali sallatü vesselam'a gelmiş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 Hangi adam da bir şeyi iki adama satarsa, bu şey onlardan ilk satın alınanındır. 2200 Ali Selamüllahü Vesselamı Semure'den yukarıda kadesin aynısı. 2201 Errebi bin Semre'den Ali Selamüllahü Vesselam'le beraber veda hacında yola çıktık. Derken Ali ve Vesselam şu kadınlardan yararlanın buyurdu.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 Ali İbn Abbas'a şöyle derken işittim: Şüphe yok ki Ali Selam ve mutayı, yani kadınlarla muta nikahını ve evcil eşeklerin etlerini yemeyi Hayber yılında yasakladı. 2204 Eban bin Osman'dan Ali Selam ve Selam ihramlı, ne evlenebilir ne de evlendirebilir. 2105 Ebu Seleme'den Ayşe'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının mihri mihrine kadardı diye sordum. O da onun hanımlarına verdiği mihir 12 ukiye ve 5000 neş idi. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne neşin ne olduğunu biliyor musunuz? Ebu Seleme'de ben hayır bilmiyorum dedim. O zaman neş yarım ukiyedir. İşte bu Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına verdiği mihirdir. 2206 Ebul Açfa Es Sülemi'den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 muhakkak ki büyük bir kurtuluşa kurtuluşla kurtulmuş olur. Sonra da istediğini söylerdi. 2209 Ukbe bin Amr'dan Ali sallallahu ve sellem şüphe yok ki yerine getirmenize en layık olan şart kendisiyle kadınlık organını helal edindiğiniz şarttır. 2210 Enes'ten, Ali Selam bir gün Abdurrahman bin Avf'un üzerinde sarı boya lekesi gördü de, bu sarı boya nedir dedi. O, bir kadınla beş dirhem ağırlığında altın mihir vererek evlendim dedi. Bunun üzerine Ali Selam, Allah mübarek etsin Bir koyunla da olsa düğün yemeği ver buyurdu. 2211 İbn Ömer'den, Ali Selam, biriniz düğün ve ziyafet yemeğine davet edildiğinde icabet etsin buyurdu.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 Artık dilerim sen beni onlardan birine diğerlerinden daha fazla sevgi duymak gibi senin elinde olan, benim elimde olmayan şeyleri de kınamayasın. 2214 Ayşe annemizden ve Vesselam yolculuğa çıkacağı zaman hanımlar arasında kurağı çeker ve hangisinin kurası çıkarsa beraberinde onu götürürdü. 2215 Enes'ten ve Vesselam kendileriyle gerdeğe girildiğinde yanlarında kalma suresi hakkında hiç evlenmemiş olan kadının hakkı 7, dulun hakkı 3 gündür buyurdu. 2216 Ümmü Selemeden Ali Sallatü Vesselam Ümmü Seleme ile evlendiğinde yanında 3 gün kaldı ve şöyle dedi. Gerçek şu ki sen kocanın nazarında kıymetsiz değilsin. Dilersen senin yanında kalmayı 7 güne çıkarırım. Eğer senin yanında kalmayı 7 güne çıkarırsam diğer hanımların yanında kalmayı da 7 güne çıkarırım.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 2222 Cabir bin Abdullah'tan Biz aleyhissalatü vesselam ile beraber yolculuktaydık. Nihayet geri döndüğümüzde ben çabukladım. Derken bir binekle bana kavuştu. Ben de ona doğru dönüp baktım. Bir de ne göreyim? Aleyhissalatü vesselam ile karşı karşıyayım. Bana seni acele ettiren nedir ya Cabir? Dedi. Doğrusu ben zifahımı yeni yaptım. Dedim. Bakireyle ileni Dullandı dedi.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 Abdullah bin Ebu Rubab'tan. Bir gün Ali sallallahu aleyhi ve "Allah'ın kadın kullarını dövmeyin." Bir müddet sonra Ömer bin Hattab Resulullah'a, "Kadınlar kocalarına karşı cüretkar oldu." dedi. Ali sallallahu aleyhi ve onlara kadınlarını dövme hususunda izin verdi. Bu sefer birçok kadın kocalarını şikayet etmek üzere Ali sallallahu aleyhi ve hanımlarını dolaştı. Bundan sonra Ali sallallahu aleyhi ve hakikaten birçok kadın kocalarını şikayet etmek üzere